Türkçe öğreniyorum. İyi günler sevgili dinleyenlerimiz. Bugünkü konumuz At cümlelerinde şart eki. At cümlelerinde şart, at soylu kelimelere, ...ise ek eylemi getirilerek yapılır. Atsoylu kelime eğer ünsüzle bitiyorsa... ...sa veya s ekleri doğrudan gelir. Örnek verecek olursak... Fiyatı uygunsa bu elbiseyi alalım. İyi bir işe girdiğini söylüyor. Eğer işinden memnunsa hayatı da bir düzene girer. Ruhumuzun dışa yansıması için gerekli olan şey şiirse... ...biz de şiir yazmalıyız. Atsoylu kelime eğer ünlüyle bitiyorsa... ...araya ye sesi girer. Hastaysan bizimle pikniğe gelme. Bu okulda öğrenciysek elbette bizim de bazı haklarımız vardır. Atatürk, hürriyet olmayan bir memlekette ölüm ve çöküş vardır. Her gelişmenin ve kurtuluşun anası hürriyettir, demiştir. Hürriyet bizim için önemliyse ona değer vermeliyiz. Şimdi yapacağımız konuşmayı... At cümlelerinde şart ekinin kullanımlarına dikkat ederek dinleyelim. İlaçsız tedavi. Aynurcuğum, çay içer misin? Şekersiz bir çay iyi olur. Yüzün solgun. Hastaysan seni bir doktora götüreyim. Pek iyi görünmüyorsun. Evet, hastayım. Doktora da gittim. Geçmiş olsun. Hastalığın neymiş? Dengesiz beslenmekten kaynaklanan tansiyon ve kansızlık çıktı. Doktor ne önerdi? Doktor ilaçsız tedavi önerdi. İlaçsız tedavi nasıl oluyormuş? Doktor, mümkünse her gün çekirdeksiz kuru üzüm yememi, şekersiz çay içmemi, yağsız ve tuzsuz yiyecekler yememi önerdi. Çok tatsız ve tuzsuz bir tedaviymiş. Zor olsa gerek. Evet, önce insan biraz zorlanıyor ama zamanla alışınca ilaçlı tedaviden daha iyi olduğunu anlıyor. Öyleyse ben de buna başlasam iyi olur. Benim de zaman zaman tansiyonum çıkıyor. Tansiyon problemin varsa sen de mutlaka yağsız ve şekersiz yiyeceklere alışmalısın. İyi ama çay şekersizse ben içemem ki. Ben de öyle sanıyordum ama sadece bir alışkanlıkmış bu. Kolay olacağını sanmıyorum ama başka çaresi yoksa buna da alışacağız. İnsan nelere alışmıyor ki? Önemli olan sağlıksa her gün yaptığımız şeylerden bile vazgeçmemiz gerekebiliyor. Merak etme sen de bir süre sonra bütün bunlara alışacaksın. Dediklerini yapmaya çalışacağım. Sana geçmiş olsun. Sağ ol aman sen de sağlığına dikkat et. Şimdi de yaptığımız konuşmadaki at cümlelerinde şart ekenin kullanımlarını tekrar edelim. Yüzün solgun. Hastaysan seni bir doktora götüreyim. Doktor, mümkünse her gün çekirdeksiz kuru üzüm yememi, şekersiz çay içmemi, yağsız ve tuzsuz yiyecekler yememi önerdi. Öyleyse ben de buna başlasam iyi olur. Tansiyon problemin varsa sen de mutlaka yağsız ve şekersiz yiyeceklere alışmalısın. İyi ama çay şekersizse ben içemem ki. Kolay alacağını sanmıyorum ama başka çaresi yoksa buna da alışacağız. Önemli olan sağlıksa her gün yaptığımız şeylerden bile vazgeçmemiz gerekebiliyor. Şimdi de okuyacağımız metni at cümlelerinde şart ekinin kullanımlarına dikkat ederek dinleyelim. RÜYA Emre uykudan yeni uyanmıştı. Yatağında oturmuş, hala esniyordu. Gözlerini açtığında gülüyordu. Rüya görmüştü ve korkmuştu. Sonra da gördüğü rüyaya gülmüştü. Bu rüyaysa çok iyi, dedi kendi kendine. Çünkü rüyasında en sevdiği arkadaşı Selim'le aklı hayale gelmedik yaramazlıklar yapıyorlardı. Ama bu durum ya gerçekse diye geçirdi içinden. Rüyasında bir sürü oyuncak arabanın olduğu, cennet gibi bir yere gitmişlerdi. Orada bir bankın üstüne oturmuş, bol bol sohbet etmişlerdi. Sonra oyuncakları fark edince onlara doğru yürüdüler. Bu kadar çok oyuncağın, hele bu kadar çeşitli arabanın bir arada olmasına inanamadılar. Hemen koşup bir polis arabasına bindiler. Sürücü koltuğunda Emre, yanında da arkadaşı Selim vardı. Emre Selim'e gülüyordu. Haydi, suçluları yakalayalım. Ayrıca sevdiğin oyuncakların varsa onları da yanına alabilirsin dedi. Ben de, ama ailemiz biz eve gitmeyince üzülür, görevimizi hemen yapıp eve dönelim dedim. O sırada bir bankanın önüne geldik. Bankada soygun yapılmıştı. Suçluysa elini kolunu sallaya sallaya oralarda dolaşıyordu. Suçlunun bir an önce yakalanması gerekliydi. Bu özel görev bize verilmişti. Emre arabadan hızla atladı. Telefon kulübesinin önünde saklanmaya çalışan suçluya durması için ihtarda bulundu. Suçlu polisi fark etmişti. Hızla kaçıyordu. Emre ustalıklı bir hamleyle suçluyu yakalamayı başarmıştı. Yakaladım yakaladım diye yataktan fırlayan Emre gözlerini açınca Neyse bütün bunlar rüyaymış diye kendi kendine gülmeye başladı. Şimdi de okuduğumuz metindeki at cümlelerinde şart ekinin kullanımlarını tekrar edelim. Bu rüyaysa çok iyi. Ama bu durum ya gerçekse diye geçirdi içinden. Haydi suçluları yakalayalım. Ayrıca sevdiğin oyuncakların varsa onları da yanına alabilirsin dedi. Bankada soygun yapılmıştı. Suçluysa elini kolunu sallaya sallaya oralarda dolaşıyordu. Yakaladım, yakaladım diye yataktan fırlayan Emre gözlerini açınca... Neyse, bütün bunlar rüyaymış diye kendi kendine gülmeye başladı. Bugünkü konumuz at cümlelerinde şart ekiydi. At cümlelerinde şart at soylu kelimelere ise ek eylemi getirilerek yapılır. At soylu kelime eğer ünsüzle bitiyorsa sa veya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 Türkçe öğreniyorum.